يا أمي الله سبحانه وتعالى جديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن اصطب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فادعاء Kaldığımız yerden Şeyhül İslam Ebu'l Abbas. Tamam bakayım ya. Evet. Tamam. Yazsın. Bakmaya. Geliriz mi şimdi? Aleyküm. Bu elektrikleri spot değil de normal şehirde döndürebilir miyiz? Ampul. <gülüyor> ha ampul. Bunlara. Tamam öyle döndür. Şu, şu iki tarafı. Ben nasıl şükür. <gülüyor> Beyaz, tasarruflu. Beyaz e, tasarruflu şeyler var ya ha, ampuller. Kaç tane taktım buraya? 5 tane. Fazla olur ya. 5 tane. 5 tane deş bunu. tane çok olur. 3 buraya oraya 6 tane koyalım. Tamam 3'e 6. Zaten onların voltajı daha yüksek ama enerji Tamam. Ama hepsi yanmıyor. Ayrı ayrı düğmeler var. 5 tane takıp 3'ünü ya da ikisini yakabiliriz yani. Ama ayarlarsın sen. Fakat da 3 tane olsun Bakar dener aydınlığa göre, karanlığa göre bir tane eksik bir tane fazla evet. yapar. Uyan tarafa da bir tane olsun da. Şşşşt oynamazsın. Ne oldu kayda? Paran mı? Ya bırak para mı yaratıyor bıraksana ya. Niye Ağabey, kandana yerine geçmeyin. <gülüyor> Öyle de yandık. Öyle de yandık, böyle de. <gülüyor> Hadi be, ya elberk ne yok, tık. Hadi be. A Sen ne yapıyorsun? Yattım abi ben. Ya, ya, ya. Vurmam lazım. Ben de tek soru yapacağım. Tamam. Duvar arıyoruz. Duvar lazım. O yaparsan başka bir şey istemiyorum. <Gülüyor> Tezla i̇şte... <Gülüyor> Galoga se uzem na dal, pa volta do Je suis un homme qui a été dépassé par la société. Je suis un homme qui a été dépassé par la société. Je suis un homme qui a été dépassé Tamamdır. Yas Tamamdır. Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İki ayet ezvalemizi istemiştik sizden. Kim ezvaledi? Lokman suresi 34 ve Enam suresi 59. Evet icer. <gülüyor> وَقِيلَ لَهُمْ مَفَاتِحُ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا هُوُ فَيَعْلَمُهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ غَارَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إيه. بو أنعم سورة التدوكس. Bu آية تهانغ. على طالان. هانغ صفات من هار. آية من أصلها. لا يعلمها. قيل لهم مفاتيح البيد Gaybı Allah'tan başkasının mutfak manada bilemeyeceğinin ispatı var. Yani ne bu? Allah hangi sıfatı bu? El-alim. İlim sıfatı. Tamam, güzel. Evet. Lokman suresini oku. İnnallâhe innahu il-mustâh ve yunezzilul gâyd ve yâlemume fil-erhâm ve mâ tedrîm nefsum mâ zâ tekstibu gader ve mâ ما تدري نفسك بأي أرض بأي أرض تموت إن الله عليم Evet, burada hangi الله سبحانه وتعالى. اتفضل. اعلم. ينبو إعلم وإن الله خبير إن الله عليم خبير. اتفضل. خبير. نزلت. اخترنا. خبير. يعني كذا يعني خير. خير. يعني كذا يعني خير. خير. يعني كذا يعني خير. خير. يعني كذا يعني خير. خير. يعني كذا يعني خير. خير. يعني كذا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 ولا حق بتم في ذم مثيل ارضي ولا ربي ولا يابسي ان لله الا في حساب مبين مبين فذلك يعني استن سي اقرء لوكوان اقرء زادوكون وننذفو ما فاتحه ذلك ان الله عنده المصاعه ان الله ويعلم ما, ما ما في الارحام ما في الأرحام وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا ما تكتب غدا ماذا تكتب غدا وما عنده نفس وما تدري نفس في أي أرضين في أي إن الله عليم خبير سؤال سؤال لقمان أطلب ذلك منكم إن إن الله عند رؤية ساعتي وريد نزيل رؤيسه ورئيسه يعلم ما في الأرحام ون ونحن نتج ونحن نتجي ماذا ما تجي نفسنا على التكسي بو هذا وما تجي نفسنا بأي أرض تموت إن الله عليم حبيب اطلبوا ذلك أنا عند 19:00 لا انهم مفاتح ولا يعلم ما في لا الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر بل في البر والبحر خذ رزق الله يا حماد انتم رزق الله ليش انا ندير الغيب لا يعلمها فا الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا هو يعلم ما في, فيعلم ما في ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات في الأرض ولا في ظلمات فِي الأرض ولا, ولا حبة في ظلمات في الْأَرْضِ في ظلمات الأرض في ظلمات أي سمع في ظلمات الأرض م م ولا رتب ولا يابس كلا في كتاب مبين. Tamam, أيه arkadaşlar. كاش. ااا yaptık رأسي شابتك من كاش. حسنا عدك من. طبعا نسمعه اسبوعيا. انت. نيس اسبوعيا نقولش. ايه ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. Allah Teala'nın dileme yani meşiet sıfatı Allah Teala'nın diğer sıfatlarından bir tanesi olan irade sıfatının cevni olanı yani cevni iradesinin ta kendisi. Yani meşiyet dendiği zaman, Allah Teala'nın dilemesi dendiği zaman bununla aynı manaya gelen Allah Teala'nın başka bir sıfatı var. O da nedir arkadaşlar? Allah Teala'nın cevni ve kaderi iradesi. Alimler diyorlar ki allah Teala'nın iradesi yani istemesi ikiye ayrılır. Bir, kevni kaderi irade kevni kaderi irade iki, şer'i dini irade. Eğer arkadaşlar allah Teala'nın yüce, allah Teala'nın irade sıfatı ve veşiyet sıfatını Şu anda söyleyeceğimiz usul ve kaidelere göre laf ederseniz, iyi oturtursanız kader bahsine gelindiğinde, kaderi anlamaya geldiğimizde karşınıza çıkacak birçok sorun ve zorlukları kolayca aşabilirsiniz. Onun için daha çok kulağınızı buraya vermenizi, daha çok zihninizi buraya vermenizi sizden istiyorum. Dedik Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi nedir? Meşiyet Yani ne yapması allah Teala'nın evet. Dilemesi Zaten biz ne diyoruz? İnşa Allah Ne demek Allah'ın allah allah dilemesiyle Allah dilerse olur demek Allah dilerse Olur Allah dilemezse olmaz Yani allah Teala bir şeyi dilerse O dilediği şey muhakkak ne yapmalı? Gerçekleşmeli <gülüyor> Tamam arkadaşlar? Buna da ne diyoruz? allah Teala'nın kevni iradesi. Kevinde, alemde, kader babında, Allah-u Teala'nın dilediği, irade ettiği her şey ne yapmak zorunda arkadaşlar? Olmak zorunda, gerçekleşmek zorunda. Yani allah Teala kevnen, kevni bakımdan bir şey diliyorsa, kader olarak takdir ediyorsa ve bunu istiyorsa bu ne olmak zorunda arkadaşlar? Aman olmak zorunda. Gerçekleşmiş gerçekleşmek zorunda. Kevni iradede allah Teala'nın bu olmak zorunda olan yaratı, yani, e, meydana gelmek gelmesinin zorunlu olduğu bu şeyin Allah'ı sevip Allah bunu sevebilir, sevmeyebilir. sevme şartı yok. Yani allah Teala bazen sevmediği bir şeyde ne alabilir? İsteyebilir, dileyebilir. Ve dilediğinden dolayı da dedik ki, dilediği için o şey muhakkak ne Olmak zorunda. Mesela küfür. Allah-u Teala'ya isyan, insanın kafir olması. Allah-u dilemiştir ki bugün Allah-u Teala'ya küfür eden, iman etmeyen, imtihar eden aleyküm allah zaham, Allah'a İnsanlar var. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani allah Teala bunu dilediği için ezelden ve kevnen irade ettiği için, istediği için bunu takdir ettiği için bugün yeryüzünde ne var arkadaşlar? Küfür var. Küfür var. Ama Allah-u Teala bu küfrü seviyor mu? Sevmiyor. Sevmiyor. O zaman diyoruz ki allah Teala'nın kevni iradesi. Yani dilediği zaman istediğinde gerçekleşmek zorunda olan bu kevni irade muhakkak gerçekleşecek Ama allah Teala'nın bunu sevip, sevme şansı yok. Sevmeye bilir. Bu peki mümkün mü arkadaşlar? Akren bu mümkün mü söyleyeceğimiz? Yani bir insan veya insan için düşündüğümüz var. Hem bir şey sevmeyecek hem de onu yap, yapacak veya yap, yap, olmasını emredecek. Mümkün. Bu insan için mümkün mü? Mümkün. mümkün. Alimler bundan ilgili çok örnekler veriyorlar. Mesela çocuğun hasta. Alıyorsun elinle doktorun ameliyat masasına bırakıyorsun. Adam terzi gibi kesiyor, yürütüyor, dikiyor. Ama sana soruyor değil mi? Yapalım mı? Emrediyor musun? Olsun mu? Sen ne diyorsun? Olsun. Olsun. Ama istiyor musun bunu? İstemiyorsun. Seviyor musun? Sevmiyorsun. Ama yapılmasını ne yapıyorsun sen burada? İzin ediyorsun, emrediyorsun, biliyorsun ve bu ne oluyor burada? Oluyor ve gerçekleşiyor. İşte Allah-u Teala'nın meşiyeti, dilemesi ve kevni iradesi budur. Yani meşiyet dendiği zaman, Allah-u Teala'nın dilemesi sıfatı dendiği zaman Bizim bunun eşittiri, bunun aynı anlamda olan diğer sıfatı nedir arkadaşlar? Allah Teala'nın iradesi. Yani hangi iradesi? Allah Teala'nın çevni ve kaderi iradesi. O zaman kader, e, o zaman irade ikiye ayrılıyor. Allah Teala'nın iradesi, istemesi bir şey istemesi ikiye ayrılıyor. Biri çevni kaderi iradesi. Çevni kaderi iradesi. Sevdik Allah Teala bunu sevebilir de sevmeyebilir bilir de. Ama kevnen, kaderen bunun olmasını istediği için bu muhakkak ne olması gerek arkadaşlar? Olacak. Bir şeye kul dediği zaman, ol dediği zaman olur. olur. Buna ne demek Kevni iradesi. Bundan meşiyet ne arkadaşlar? Hı. Aynı an. İradenin diğer kısmı ikinci kısmı da ne arkadaşlar? Şer'i dini irade. Yani allah Teala'nın kullarından istediği Kullarının yapmasını istediği irade. Bunun tarifini böyle söyledikten sonra diğer irade ile olan farkını da zannedelim ki kavramışsınızdır. O da nedir? Şer'i olan irade kendi olan irade gibi kesinlikle gerçekleşme şartı yoktur. Çünkü kimlere yönlendirilmiş bu irade? Kimde isteniyor bu? İnsanlardan, kullardan. Allah Teala ne yapmış? İnsanların iman etmesini ne diyor Allah Teala? Evet. Şer'en, dinen istiyor, emrediyor. Ama insanların tümü bugün yeryüzünde mümin mi? Allah'ın bu isteğine, iradesine iman etmiş durumda mı? Hayır. O halde ne diyoruz? Dini olan, şer'i olan irade, Allah'ın iradesi gerçekleşmeye bilir. bilir. Gerçekleşebilir. Şer'i dini iradesi Allah Teala'nın şer'i dini iradesi gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşebilir. Allah Teala dediğimiz gibi imanı ne yapıyor? İnsanların kullarından iman etmesini para ediyor, istiyoruz. Bunu onlardan para veriyoruz, istiyor Ha bugün Allah Teala iman etmeyen bir sürü ne var? İnsanlar var. O zaman biz biliyoruz ki arkadaşlar şer'i dini irade kendi Ve kaderi irade olduğu gibi gerçekleşme, tahakkuk etme yok. şart yok. Gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de. Kendi iradenin diğer bir farkı, şarkı iradeye olan diğer bir farkı, kendi irade ve allah Teala'nın kevnen ve kaderen arzulayıp olmasını istediği şeyler onu söyledik o farkı. Allah onu sevebilir, sevmeye Sevdiği şey de olabilir, sevmediği şey de olabilir. Değil mi? Ama şer'i iradesi Allah-u Teala'nın şer'en emrettikleri Allah hiç sevmediği bir şeyi dinle şer'en kullarından yapmayı ister mi? Evet, tamam. İsterler. O zaman şer'i ve şer'i irade ile kevmi irade arasındaki iki fark ortaya bu şekilde çıkıyor. Dersler. Kaderi olarak, kendi olarak ezelden Allah-u Teala'nın olmasını istediği ve olmasının zorunlu olduğu kevmi iradeyi allah Teala ne yapıyor? Muhakkak gerçekleştiriyor. O oluyor. İkinci fark allah Teala'nın bu olmasını istediği şeyi Allah-u Teala bunu sevebilir de sevmeyebilir, sevmeyebilir de. Ama şer'i iradenin kesinlikle ne yapmasına gerek yok? Kesinlikle gerçekleşmesi şartı yok. İkinci olarak allah Teala kendi iradeyi sevebilir de sevebilir derken şer'i iradelerini diyoruz allah Teala azıcak sevdiğini ne alır? Emreder. O zaman şer'i iradenin eşittir nedir arkadaşlar? Allah'ın sevme sıfatı. Yani Allah sen sever, muhabbet eder. Sever dediğimiz zaman bunun anlamına ne arkadaşlar Allah Teala'nın şer'i iradesi. Şer'an kullarından yapmasını istediği irade, istek. Kullarından bunu yapmalarını istiyor. Ama kullar bunu yapmadılar da arkadaşlar. Yapmayabilir. Yapmayabilir. Çünkü bu ne? Şer'i irade olduğu için gerçekleşme şartı yok. Ama kevlen kullarına emrettiyse, yeryüzünde bir şey oldu dediyse, tamam mı? Bu, muhakkak olmak zorunda. Ve bunu Allah-u Teala'nın sevme şartı yok. Sevebilir, sevmeyebilir. Örnek olarak biz Ebu Cehil'e baktığımızda, Ebu kafir olarak özgünü biliyoruz. allah Teala'nın bu iki kısım iradeden hangisi Ebu Cehil'de gerçekleştiğini söyleriz. Kevni. Şer'i kim dedi? Niye şerri? Biz dedik ki Allah şerdi iradesi, Allah sevdiğini emreder. Yani sevdiği şey emreder. Olma şartı yok. Yani. Hı, olma şartı yok dedik. Allah ezelden Ebu Cehil'in kafir olmasını istedi ki kevnen. E bunu sevmiyor da. Ebu Cehil'de gerçekleşen irade hangisi arkadaşlar? Kevni, Kevni irade. Kevnen. Allah Teala bunu sevmiyor. insanların küfür etmelerini. Ama ezelden bunu istedi. irade etti. Bundan dolayı Ebu bu zelilde ne oldu arkadaşlar? Kevni irade gerçekleşir. Peki ebu Bekir Rabbiyallah hangi irade takip etti? Hangi irade geldi? Evet. Hangisi? Şerî şerî. İki irade her ikisi de. Değil mi? Şimdi neden? Hep Allah Teala'nın kevni isteği var. İnsanların iman etmesini istemiş Allah Teala, böyle bir iradesi var. E bunu oldu? Ebu Zelid tarafı, ebu Bekir tarafından gerçekleşti. gerçekleşti. Bu manada kevni irade gerçekleşmiş oldu. Çünkü kevni iradeyi dilediği zaman Allah-u yapmak zorunda? Gerçekleşmek zorunda. Diğer taraftan allah Teala sevdiği bir şeyi emretmiş, istemiş. O da ne arkadaşlar? İman. Şer'i iradeyle bu şekilde ne olmuş oldu arkadaşlar? Gerçekleşmiş oldu. Bu konuda daha fazla ayrıntı ve tavsile girip kafanızı tek fazla karıştırmak istemiyorum. Daha sonra gelecek olan kader bahsinle daha da açılacak. Ama şu anda aklınıza genelde yani daha önceki derslerde de söylediğimiz gibi soyut kavramlar olduğu için, somut olmadığı için e, bu, bu gibi ifadelerle, bu gibi tanımlarla ilk defa karşılaşan insanlar bunu algılamada zorluk çekebiliyor. Çünkü hep böyle beyinler neye alışmış? Somut. Kartuz, domates, almut, masa hep böyle şeyleri algılamaya alıştığımız için. Şimdi bahsedildiği zaman içerik irade hep böyle kafada beyin neye çalışıyor donlanıyor Bunlara şekil vermeye, algılamaya, bir yere oturtmaya. Hayır, bu bunları şu anda de söylendiği şekliyle Söylendikleri kalıp ve tariflerle anlarsanız Bunlar gelecekte olan Bilgileri ne yapacak size? Aydınlatmada yardımcı olacak Diyoruz ki allah Teala'nın iradesi kaça ayrılır arkadaşlar? <gülüyor> İki ayrılır. <yani>, bir <gülüyor> Kevni kaderi iradesi allah Teala'nın bu iradesi Nedir arkadaşlar? <gülüyor> Tahakkuk etmek zorunda Olmak zorunda, gerçekleşmek zorunda allah Teala bunu ne yapmayabilir? <gülüyor> Sevmeyebilir, sev edebilir. Şer'i irade var bize. ikinci irade. allah Teala'nın dini ve şer'i iradesi. allah Teala bu iradeyi ne yapar arkadaşlar? allah Teala bu iradesini gerçekleşebilir de, gerçekleşmeye gelir de. Tamam mı? Ve Allah-u Teala şer'en, çünkü şer diyoruz, din diyoruz. Allah-u Teala'nın şer ve din bu isteği, yani kullardan bu iradesi, bu isteği kimden? Kullardan. Allah-u Teala kullardan bir şey istiyorsa, razı olduğu için, sevdiği için istiyor ki, Onlara o, o ibadetleri yapmalarını ne yapıyor arkadaşlar? <gülüyor> diyor. allah Teala akraba ziyareti, kurban kesme, namaz kılma bunların hepsini ne yapmış bize? Şer'en, dinen bizden ne yapmış? İstemiş. Ama bizden insanoğlundan bazıları var ki allah Teala'nın bu şer'i, iradesini ne yapmıyor? Gerçekleştirmiyor. Yani allah Teala bunu istiyor, kullardan yapmasını. Allah istemesine rağmen kula ne vermiş bir? Seçme hakkı vermiş. Kul ne yapıyor? Namaz kılmıyor. Ve namaz kılmadığından dolayı da Allah Teala'nın burada istediği, şer'i iradesi olmasını istediği, dinen olmasını istediği bu irade ne olmuş oluyor? Gerçekleşmemiş oluyor. Anladın mı arkadaşlar? Yani bu bu şekilde zaptedilen Allah'ın iziyle daha sonra gelecek olan meseleler de aydınlatır. Ayetlere gelirsek Şekl-i diyor ki ve kavluhu taala Velâ lâ إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Şunun tanısın Kemal Talman Ekranınızın. Yine uyuma şeyine moduna giren arkadaşlar var. Diyor ki Allahu Teala biliyorsunuz Kehf suresi eee her cuma günü kim onu okursa yer üzerinden gökyüzünden onu okuyanın üzerine bir nur iner diyor Aleyhissalatu vesselam'ın böyle müjdelediği bir hadis Kef suresini her cuma günü ne yapmak arkadaşlar? Okumak sünnettir. Onun için bu sünneti yapmayın? Terk etmeyin. Hele hele sünnete uyduğunu söyleyen, sünnete ittiba ettiğini iddia eden bizim gibi, sizin gibi arkadaşların bu sünneti yapması yapmaması gerekiyor? Cuma günleri uygulaması gerekiyor. Bu surede diyor ki iki, iki bostan sahibi olan iki arkadaş var. Birisinin iki tane bahçesi var. O bahçesini çok övünüyor. Malıyla, çoluğuyla, çocuğuyla çok övünüyor. Ama maşallah demiyor. Yani buradaki Allah-u Teala'nın iradesini ne yapmıyor? Ee, ispat etmiyor orada. Çünkü Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor. Sizden birisi, orşuna giden bir şey gördüğü zaman onunla ne yapsın diyor? Hı. Tebrik etsin. Ne ne tebrik etsin? Hı. Mübarek olmasını Allah'tan dilesin. Hatta sağlayan bir tanesi Birisini bana yaparken gördüğünde bacaklarını görüyor. Ben ben bunun gibi diyor, daha bir şey görmedim. Böyle beyaz tenli, güzel kendi bir insan görmedim. Adam orada ne oluyor arkadaşlar? Aynen. Bayılıyor. Peygamber Aleyhisselatü sizden birisini hiç bilmeden diyor kardeşinin alır Ölmesine, işte bayılmasına sebep olur. Daha sonradan işte o gözü değen adamı çağırıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü diyor ki Niye? Bârek Allah demedin. Allah mübarek etsin demedin. Bir Peygamber Alevisi görürsem ona e, azarlamada bulunuyor. onu azarlıyor. Bizler de böyle hoşumuza giden bir şey bulduğumuz zaman elbet, Bağrık Allah, Allah mübarek, tamam, mı? Allah mübarek gelsin, Maşa Allah. İşte diyor ki, Wa la ula izda kalt e Allah, La illa billah. Cennet burada bahçe, Bostan, tarla. Tarlalara girdiğinde niye Maşa Allah demedin? Ve niye? La kuvvete illa billah. Güç kuvvet ancak Allah'ındır ın, allah demedin diye. Ne yapıyor onu? Azarlıyor, tevbih ediyor. Burada meşiyet, allah Teala'nın ne sıfatı var arkadaşlar? Dileme, meşiyet sıfatı var. Bu da Allah-u Teala'nın hangi sıfatının eş değeri? <gülüyor> Kevni, kaderi, iradesi. Direkt irade dediğin zaman, Tabi saracakmış olmazsın niye? Çünkü irade iki kısma ayrılıyor. Kevine irade ve şerdi şer irade. Buradaki meşyet ne arkadaşlar? Meşyet denildi, Allah tarafından dilemesi denildi. İnşaallah. Allah bir şey dilerse ne olur arkadaşlar o? MaşaAllahu Ken diyor. Arapçada böyle diyor. MaşaAllahu Ken. Allah diledi ve olur. oldu. Nana lem yashe dilemedi ve olur. lem yekun. olmadı. Olur. Tamam, allah Teala diledi ve oldu. Yani allah Teala diledi olduğunu oldu ne demek? allah Teala kevni olarak, kaderi olarak bunu istedi, irade etti. Ondan dolayı da bu ne oldu arkadaşlar? Oldu. oldu. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Meşiyet, Allah'ın dilemesi de diyoruz. Allah'ın kevnen ve kaderen irade etmesi diyoruz. İrade, allah Teala'nın irade sıfatı, maturubi ve eş'anlar tarafından da ispat edilen bir sıfat. E Allah Teala onlara onlara göre de Allah Teala'nın ne sıfatı var? Yani, yani. İrade sıfatı var. Bu irade sıfatına öyle takılmışlar ki, öyle bağlanmışlar ki Allah Teala'nın kendisi için ispat ettiği diğer sıfatları hep buna döndürüyorlar arkadaşlar. E diyor ki Allah sever mi diye sorduğunuz zaman onlara yok diyorlar. Allah hakkında sevme sıfatını alamayız, ispat edemeyiz. E peki ne yapacağız onu? Yani Allah diyor şimdi biraz sonra gelecek delillerde Allah yuhibbul muhsinin Allah iyilik yapanları ne yapar? Evet. Sever. Ne yapacağız bunu? Ne diyor onlar? Bizler sever sıfatını iradeye döndürüyoruz. Yani Allah onlara iyilik yapmak ister. Yani ne yapıyorlar? Evet. Tevil etmeye çalışıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Allah rahmet eder mi? Diyor ki rahmet yok. Rahmet sıfatı Allah için ispat etmiyoruz diyorlar. Çünkü diyor rahmet, sevmek ne ifade eder? Beşer, beşer, beşere, beşere baktığımız zaman bir kadir şunu sevdiği veya şuna rahmet ettiği düğün, ne ifade ediyor arkadaşlar bu? Acımak. Kalbin ne yapması? Yumuşaması, sızlaması diyorlar. Biz bunu Allah için ne yapamayız? İspat edemeyiz. Allah-u Allah Teala'nın ayetleri bil بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Ayetlere gelecek biraz sonra. Allah Rahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne yapacağız? Diyor ki oradaki maksat Allah-u Teala'nın ne istemesi? Kullarına iyilik yapmak istemesi. Onlara nimet vermek istemesi. Bakın dikkat edin. S sıfatların çoğunu hangi sıfata döndürüyorlar sürekli? İrade. İrade sıfatına döndürüyorlar. Kaçıyorlar. Allah-u Teala sever demekten. Kaçıyorlar. Onların ataları olan Babaları olan, onların hocaları olan cehniler ve mutezileler. Bırakın Allah'ın sevme sıfatını, intihar etmeyi, insanların da Allah'ı sevebileceğini ne arıyorlar? İnsanlardan dahi bu sıfatı ne ediyorlar. Anladık mı? Yani diyorlar ki peki ne olacak şimdi? Allah-u Teala Kur'an-ı yerinde diyor ki, Yok. Yühip buhum ve Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Yani Allah falan diyor ki, yani Allah o müminleri, tabe edenleri, iyi kulları sever. O iyi kullar da Allah'ını abalar, severler. Hadi tamam, Allah'ın sevmesi falanı intihar ettiniz burada. Dediniz ki, mahtur gibi olarak Allah'ın iyilik yapma kullarına iyilik yapmayı istemesi dediniz. Peki, müteziller ve cehmiler. Sorduğumuz an, kul niye Allah'ı sevmek? Kulun Allah sevmesi nasıldır? Diyorlar ki kulun Allah sevmesi, ona itaat etmeyi istemesi demek. Yani ona itaat etmek arzulaması. Ona itaat etmeyi istemesi. Böyle anlamsız bir şekilde kendilerini nereye atıyorlar arkadaşlar? Anlamsız bir çukura atıyorlar. Şimdi biz matur değil, eşareleri bilen birisinde oturttuk karşımıza dediğimiz zaman, tamam sen allah Teala'nın sevme, yani, hulp, razı olma sıfatlarını, rahmet etme sıfatlarını inkar ettin. Dedin ki bu kalbin yumuşaması, kalbin acıması dedim. ve Bunları neye döndürdün? Hangi sıfata döndürdün Korkut? Aynen. İrade. Peki irade nedir? <gülüyor> i̇rade nedir? İstemek nedir? Aynen. Bir şey istemek nedir? Aynen. Kalbin ne yapması ona? Aynen. Meyletmesi. Aynen. Meyletmesi. Aynen. Yani sen 3 tane 4 telefonu var, 2 tane cep telefonu var. Şunu istiyorsun. Neden bunu istiyorsun? Senin çünkü buraya kalbin ne yapıyor? diyor? Yani bir yerden kaçarken aslında yağmurdan kaçarken nereye tutuluyor? Yani. Doluyor tutu. Yani allah Teala Allah Teala'nın sevme sıfatını inkar etmeye çalışırken razı olma sıfatını inkar etmeye çalışırken kaçıp koltukları benzetme işinde aynısında nerede düşüyorlar? İradede düşüyorlar. Çünkü irade de aynı. Beşer bakımından düşündüğünüz zaman, mahlukat bakımından düşündüğünüz zaman rahmet neyse insan için sevmek neyse kalbin acıması olarak irade etmesi de istemesi de nedir arkadaşlar? Hayır kalbin meyretmesidir. O zaman biz eldesnet olarak bu konuda neyiz? Elhamdülillah çok rahatız. Çünkü bizler bu akidenin başında da söylediğimiz gibi bizler biliyoruz ki leyse kendisi şey onun hiçbir benzeri yoktur. Bizim için sevme, bizim için rıza farklı bir şeydir. Allah'ın kendisi için kullandığı sevme, razı olma, öfkelenmez Kızma, kadabetme nedir? Ayrı. Ayrı bir şeydir. Allah Teala'nın sıfatlarıyla, mahlukatta, hususen insanlarda bulunan sıfatlar arasında ortak bir fayda vardır arkadaşlar. Tek bir noktada ortak ortak fayda vardır. Ortak bir e, yer vardır. İkisinin birleştiği ortak bir nokta nedir arkadaşlar o? İsimle birleştiler. Yani Allah Teala'nın sevme sıfatı, muhabbet, hub, sevme sıfatıyla. İnsanların sevme sıfatının arasındaki ortak payda nedir? İkisinin sadece neyi? İsimde böyle şeyler. Onun dışındaki her şey farklıdır, ayrıdır. Çünkü Allah kendisi nedeni, neyse, kemizlihi şey. Çünkü bizler biliyoruz ki zaten Şeyh Kulüsten Büyük'te ki kadrolu müşterek yani ortak payda nerededir arkadaşlar? Müsemma, isimdedir. Kullanılan isimdedir. İsimler yalın olarak kullanıldığı zaman sevmek, öfkelenmek, Tamam mı? Veya sıfatlar, sıfat olarak söyleyelim. Sevmek, öfkelenmek, el, yüz. Bunlar yalın. Tek başına kullandığı zaman insanın aklında aslında hiçbir şeyin ne yapmaması gerek? Gelmemesi gerek. Çünkü bunlar yalın. Hiçbir şeye ne yapılmamış? İzafe edilmemiş. Terkip edilmemiş. Şimdi biz desek ki yüz desek. Yüz. Tek başına yüz. Bunu söylediğimizde aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Eşe anlamda şu şey geliyor. Yok yani eş anlamda olmuyor? çoğun ağır insan yüzü geliyor. Evet. Niye insan yüzü geliyor? Biz insan yüzü demedik ki. Sili yüzü de olabilir. Biz. biz atan da olabilir. Maymun yüzü olabilir. Yok atan boşver. Maymun yüzü olabilir. <gülüyor> Kedi yüzü olabilir. Yaksanı takmıyor mu? Efendim? Yaksanı takmıyor. Hayır tamam mı? Biz sadece yüz dedik. İnsan bir şeye, biz bunu genel olarak anada kullandık. Bir şeye iliştirmedik. Evet, 100, 100, 100. El dedik mesela el. Kol. Kol dedik. Ne geldi aklına Mehmet abi? Ha Niye o geliyor? Çünkü bizim düşüncemizde ne var? Arıza var. Problem var. Normalde bu gibi kelimeler tek başına kullanıldığı zaman, bu gibi sıfatlar tek başına kullanıldığı zaman bir mana işler ver. Ancak zihnin dışında tasavvur edildiği zaman, zihnin dışında düşünüldüğü zaman, ne demek zihnin dışında? Yani şu anda yüz, el gibi kelimeler Zihnin içinde olan kavramlar, ifadeler bunların bir manası yok. Zihnin dışına çıkardığın zaman bunu pat diye yerini buluyorsun. Diyorsun ki kapının kolu, kedinin kolu. Ne oluyor? O andan itibaren zihnin dışına çıktığı zaman ne yapmaya başlıyor arkadaşlar? Bu kelimeler mana kazanmaya başlıyor. Değil mi? O yüzden Allah Teala'nın sıfatları da Allah Teala kendisinden bahsetmiş. Ki elimle yarattığıma ne seyretmedim. Mehmet abi veya işte Mehmet abi gibi düşünen bir insan diyebilir ki el deyince nedir? Parmaklardan, damarlardan, kemiklerden eklemlerden, tırnaklardan Bir el akla geliyor. Hayır bu nedir arkadaşlar? Zihinde olan bir kavram. Zihnin içinde. Bunun bir manası yok. Bunun manası ne oluyor arkadaşlar? Zihnin dışına çıkarıldığı zaman bir şey değiştirildiği zaman bir şey ifade edildiği zaman o artık mana kazanıyor. Tabi bizler Allah'ın eli dendiği zaman, Allah'ın yüzü dendiği zaman, tamam mı? Bunun gibi sıfatlar, Allah'ın sevmesi, Allah'ın gazap etmesi, rahmet etmesi gibi sıfatlar, söylenir. Canım. Bakın dışarıda mana satanıyor. Nedir o? Allah'ın diyoruz. Allah'ın eli diyoruz. Bizler Allah-u Teala'yı göremediğimiz için, tamam mı? allah Teala'ya benzer bir şey bizde bu olmadığı, o benzer şeyi Allah'a kıyas edip ölçeceğimiz bir şey de olmadığı için, bizler Allah-u Teala'nın Kendisi hakkında, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in kendisi hakkında, sünnetinde bize haber verdiği isim ve sıfatlara mana itibariyle iman etmek zorundayız. Ne yapmadan? Keyfiyet vermeden, keyfiyet vermeden, keyfiyet vermeden ve teşbih etmeden. etmeden. Çünkü keyfiyet verecek ve benzetecek hiçbir durum yok ortada. Çünkü mana olarak bu zihnin din içinde olan bir mana. dışarı çıkardığımız zaman bunu gör ve gördüğümüz birleşimlerde bunu anlayabiliyoruz. Maymunun yüzü, domuzun yüzü, tilin yüzü dendiği zaman hepsi işte paklak saklak geliyor. Ama Allah'ın yüzü dendiği zaman nasıl bunu keyfettiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neye benzediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama Allah'ın yüzü var mı? Var. Bunu inkar etmek için, inkar etmemiz gerektirecek bir şey var mı? Yok. Kim? işte yüz kelimesi dendiği zaman, Allah'ın yüzü var dendiği zaman Allah-u bir şeye benzeteriz. Manası, şüphesi. Uyanıyorsa aklında bu nedir? Batıl düşmedi Çünkü bu mana farklı bir manadır. Bilmediğimiz, keyifletini bilmediğimiz ee, neye benzediğini bilmediğimiz. Ama mana olarak biz biliyoruz. Yani yüz lendiği zaman nedir o yüz? Yüz. Yani yüz, yüz lendiği zaman aklımıza bir karpuz gelmiyor. Kitap gelmiyor. Allah'tan u Ama hakikatini ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bilmiyoruz. İşte maturidi ve Aleler ve birçok diğer sapık fırkalar bu konuda ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın yedi tane sıfatını kabul ediyorlar. O yedi sıfatını da dediğimiz gibi daha bir derslerimizde akıl ve akıl ispat ediyorlar. Aklımızın ispat ettiğini ne yaparız? İspat ederiz, kabul ederiz. Aklımızın reddediğini reddederiz, nefederiz diyorlar. Sonra diğer Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zikrettiği, Peygamber'in sünnetinde Allah güler diyor mesela peygamber aşkına. Allah güler. Şimdi gülmek deyince aklına geliyor. Hiçbir şey gelmez lazım yani gülmek. Çünkü insan gülmesi denildiği zaman oyuncakla beyin gülüldü filan filan. Allah'ın gülmesi denildiği zaman evet Allah güler. Ama nasıl? Keşkeli olarak bilir miyiz? Bilemeyiz. Bir şeye benzer mi? Benzemeyiz. Ama buna ne yapamayız arkadaşlar? Gülmez diyemeyiz. Çünkü Allah dolayı. Bunun peygamberi Allah hakkında ne demiş? Allah güldü demiş. Bu da bizim için bir imtihan. Gayba iman etmenin sırrı da burada zaten. Allah biz kalkıp Allah gülmez. Bundan maksat onun ne olması? Evet. Yani razı olmasını inkar ediyorlar. İşte kullarının iyiliğini istemesi, tamam mı? Ve kullarından işte şey olmaz hoşnut olması veya her şey yapar bu sıfatları ne yapıyor? Belli sıfatlara döndürerek inkar ediyor. İkinci ayetimiz diyor ki, böyle şey Allah maktat Allah dileseydi. saadallah دلسي لي، он нам не пмаздакася мактетелу сражаться. Velakin Allah يفعل ما يريد. Ancak Allah يفعل yapar. Маурит. Истелений пмаздакася. yapar, dilediğini yapar. Bu hangi iradeye giriyor arkadaşlar? Allah dilediğini yapar. это? Но как же это? Но как же это? Но как же это? Но как же illa ma yusla же Gayre muhillis faydi ve entum hurum. Diyor ki, avlanmayı haram görmeksizin, sizlere bildirilecek olan, bu ayet Maide Suresinin birinci ayeti. Üçüncü ayette bizlere yenmesinin haram olduğu olan hayvanlar var. Diyor ki, avlanmasını, haram olduğunu görmeksizin size helal olan, yani size bildirilecek olan hayvanlar dışındaki, o üçüncü ayette size bildirilecek olan hayvanlar dışındaki en'am, hayvanlar size ne olmuştur arkadaşlar? Helal olmuştur. Yani size bazı hayvanlar helal olmuştur. Bu en'am kelimesi nedir arkadaşlar? Büyükbaş hayvan, deve, inek ve baş, koyun koç ve yani, keçi diyor ki bunlardan bunlar, ben, bunlar helal olmuştur ama bunların istisnası var. Bunların arasında yenmesi haram olan neler var? Aynen. Hayvanlar var. Onlar hangileri ayakta açıklıyor? Aynen. Diyor ki yenmesi hudümetaleykum <gülüyor> elmeytetu ölü. Bu koyunun ölüsü ne olmaz arkadaşlar. Aynen. Yenmez. Leş, leşi yenmez. Ve demu kan ve lhamu'l khinzir. Ne o mezakasak. Domuz eti yenmez bunların dışında. Sonra Allah Teala bu hayvanlarla ilgili diyor ki: "Vel munkhanikatu", boğulmuş hayvan ne olmaz? Yenmez. "Vel mabqūzatu", bıçakla kesilmiş. "Vel mabqūzatu", bir şey yapılmış, soka atılmış, taş atılmış. O vurduğu yerde ölmüş. Bu hayvan yenmez. "Vel düşmüş. Adam var bazılarının arkadaşlarımız var. Bazı hocalar 5. kata inek besliyormuş mesela. Adam farkında niye 5. kata uğraşayım? Çok kötü ölür. Böyle bir şey var yani. Ondan sonra vel vel natiha boynuzlanmış, postlanmış hayvan ne olmaz? Yenmez. Ondan sonra bu kadar üzerinde keşilmiş hayvanlar yenmez. Allah'ın allah ismi anmadan yenmez kesilmeyen hayvanlar yenmez diye Allah-u Teala buyuruyor. İşte bu ayette diyor ki yani Allah-u Teala sizlere bildirecek olduğu bu hayvanların dışındaki hayvanlar size ne oldu arkadaşlar? Helal, Helal oldu. Sonra ayetin devamında diyor ki innallah yahkumu mâ yurid allah Teala hı hı. bileceğini hı. istediğini ne yapar? hükmeder. Onu ne var. Hükmeder. Burada ne var arkadaşlar? Hangi irade var? Burada anne diyor ki kevni irade var. Kaderi irade var. Bazıları diyor ki kaderin dediği gibi şergi irade de olabilir. Ama zahir olan gözüken Allah-u kevni iradesi olması. Sonra diyor ki Allah-u islam Allah kime hidayet etmek isterse sadrını, göğsünü, gönlünü İslam'a ne alır? Açar. Bu ne var arkadaşlar? Kevni. Kevni. Kevni. Kevni. Kevni. Çünkü Allah-u Teala'nın evet. iman etmesi istediği ve müddin olan insanın kalbi olmak zorunda? Açılmak zorunda. Hidayete. Evet. allah Teala'nın evet. hidayet ettiği ne yapmak zorunda? Hidayeti bulmak zorunda. Hangi hidayet? Tevfik hidayeti. allah Teala evet. bir insanı muvaffak ediyorsa, Müslüman olmasını biliyorsa, kendilerini bunu istiyorsa bu adam ne olur arkadaşlar? Müslüman olur. Bir de kalbini mühürlenenler var. O, o da kim? Tabi Allah-u Teala, yani kevlen, onun kalbini mühürlemiş. Öyle mühürlenmesini istemiş. Tabi o, yani ne olmuş? Kalbim mühürlenmiş. وَمَنْ يُرِتْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ Allah, kimi de sapıtmak isterse, yoldan çıkarmak isterse, Onun sabrını, göğsünü, gönlünü ne yapar? Day yıkan daş haraç sıkıntılı yapar. Ne gibi ki annemaya yükseldi sema. Sanki nereye çıkıyormuş gibi olur onun göğsü gönlü. Sema'ya çıkıyormuş gibi olur. Bu ayetin tefsirinde anlatılıyor ki iki mana var. Yani iki tane yere çıkıyor. Birisi tabi eskiden bu bilinmiyordu. Yukarı çıktıkça oksijenin ne oldu? azaldı. Buna binaen de basıncın çoğalıp nefesin kesilip daraldığı bilinmiyor dışına. Diyorlar yani sanki insan tepeye bir dağa bir yani yüksek bir yere çıkıyormuş gibi ne yapar? Nefet kadar zorlanır. İlk mana bu. İkinci mana bugün de ispat olunduğu gibi göğe çıkaldık ne olur arkadaşlar? Yani allah Teala'nın tapıtmak istediği, dalalete sürüklemek istediği adamın kalbini allah Teala gönlünü ne var Sıkıntı yapar, daralır. İşte bu ayette bizim için aslında ibret de var arkadaşlar. Yani gerçekten Allah Teala'nın imana muvaffak ettiği. gönlünü açtığı insanlardan ise canımız namaz kılmaktan sıkılmaz. Saat koru gece 3'e teheccüd namazı kılmak için. Gece kıralı saati ne yapmak için arkadaşlar? Savur yapıp pazartesi akşamı oruç tutmak için. Gönlümüzde olmaz. gökyüzüne çıkar gibi daralmaz. Hele hele özellikle Kur'an-ı Kerim okurken ne olmaz? Mutlu oluruz. Kalbimiz yeşerir. Bırakmak istemeyiz elimizden. Eğer gerçekten allah Teala hakkımızda ne istediyse, hidayet istediyse, dilediyse ama kendimizde görüyorsak Kur'an-ı Kerim'i elimizde bir alıyoruz bakmışız aradan 40 gün geçmiş 9 ay geçmiş, 10 ay geçmiş, Ramazan gelmiş almamışız. Duruyor bir kenara. Namaz, horozun yem yediği gibi hızlı hızlı kılmakla eda ediyorsa oruç Ramazan dışında aynı yine Ramazan geldi bir ay böyle ikimizden yine aç kalacağız deyip pazartesi perşembe oruç tutmuyorsa gönlümüzde böyle bir darlık varsa ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? korkmamız gerekiyor. Yani niye? Geçen hafta söylemiştik mahrumlardan olmuşuz. allah Teala'nın nasibinden faydalanamamışız ki allah Teala bizim gönlümüz buna yapmamış? Açmamış. Şayet merhum olan Allah'ın rahmet ettiği insanlardan olsaydık biz ne Bunu seve, seve yapardık. Düşünürdük her adımlığımızda Allah-u bunu seviyor mu? Biraz sonra sevme sıfırı geldi. Evet Allah seviyor. O zaman ben bunu yapıyorum. Ezan mı okunuyor? Kimseyi dinlemeden camiye. Pazartesi günü mü geldi? kadar kadarıyla. Hele kış günü oruç. Önden haram bir şey mi geçiyor? Bakmamak. Yüzünü çelemek. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'nın muvaffak ettiği e, takvalı kullarının özelliklerinden bazılarıdır. Ondan dolayı herkes kendine şöyle baksın. Kendine çekidüzen versin. Eğer kendinde bu yönde bir daraltı, sıkıntı görüyorsa tamam, Her şeyle sakalını uzatamıyor. Pataları kısaltamıyor. Bunlar da çok önemli şeyler arkadaşlar. Ya işte hanımına söz geçiremiyor. Evde haramlar açık açık işleniyor. Bunları söylemekten belli bir süre sonra sıkılıyor. Bu hepsi nedir arkadaşlar? Mahrumiyetin birkaç alametidir. Rabbim inşallah bizi rahmetine eyleyenlerden gönlünü, kalbini İslam'a açanlardan ayırır. Amin. Bu ayetlerden sonra arkadaşlar Allah-u Teala'nın sevme sıfatına e, geliyoruz. Diyor ki Allah ayet-i kerimede وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قَيَطٍ İyilik yapın, ihsan edin. Ki Allah muhsinleri, iyilik yapanları ne yapar? Evet, evet. Sever. İhsan kim? Nedir arkadaşlar? Akitede ihsan var. Nedir o akitedeki ihsan? Allah'ı görürcesine Allah Allah ne yapmak? Hı -hı. İbadet etmek. Hı -hı. Onu görmesen de o seni görür. Diye kabul edip bunu aklından çıkaramam. Bu da ihsan. Hı -hı. Onun dışında namazına, miyazına, orucuna Kur'an okumana ne yapman Arkez gerekiyor? İhsan etmen gerekiyor. Onların hakkını vermen gerekiyor. Adam bir Fatiha okuyor. Yani subhanallah. Namazı kabul olmayacaklar ezilet ödür. Fatiha okuması. Ama hala kılı kıpırdamıyor o Fatiha'yı düzeltebilmek için. Bakıyorsun ki adam geçmiş kutlar Vadisi'ni sayıcı 45 dakika olsun. Yani i̇nsan 45 dakika kadar Fatiha'yı öğrenir ya. Senin namazın kabul olmuyor arkadaşım. Yanlış okuyorsun. Kılı hiç kıpırdamamış. Tüyün ürpermemiş ama bakıyorsun ki orada bir saat televizyonun karşısına geçtiğin zaman coşuyorsun, kalehane geliyorsun. Sen o zaman muhsin değilsin. Namazını ihsan etmedin, namazını muhsin olarak yapmadın. İbadetlerini muhsin yapmadın. Başka nedir arkadaşlar? İhsan mahlukata iyilikte bulunmak bu manada. Eğer işveren sen işine iyilikte bulunmak, anne babana ihsan etmen, çocuğuna çocuğuna hanımına ihsan etmen bu şekilde. allah Teala bu insanları ne yapıyor arkadaşlar? Seviyor. Allah-u sıfatlarından bir tanesi neydi arkadaşlar? Sevmesi. Bu ne oluyor? Hangi irade oluyor? Şer'i şer irade Çünkü allah Teala ne yapar? Şer'an iyilik yapmayı kullardan ister. Ama kullar ne yapmayı da bilir? Yapmayı i̇yilik yapmayı da, bilir. da bilir. Çünkü şer'i iradenin gerçekleşme şartı yok. Diyor ki Allah-u ne olur arkadaşlar? Adil olun. Adil. Adil olun. İnna Allah-u Hibbul Zira allah Teala ne yapar? Adil olmak. Tekrar. Yine aynı şekilde akide de adaletli olmak, tevhid adaletli olmak, ibadet de adaletli olmak. Her şeyi ne yapmak? Yerine koymak. Eşitlik değil arkadaşlar. Adaletli olmak. Şeyh Salli'yle Seyimin diyor ki, İslam'da ne vardır? Adalet vardır. Eşitlik diye bir şey yoktur. Çünkü eşitlik nedir? Yani eşitlik olmaz. Bu manada. Her şeyi yerine koymak nedir? Adalettir. Hikmettir. geçen hafta söylediğimiz gibi. allah Teala nedir? Hakimdir. Hikmet sahibidir ve hüküm verendir. Adalet dairdir. Sonra diyor ki, Semestaqamulekom <gülüyor> muahede yaptığınız, anlaştığınız kafirler, sizin anlaşmaya oturan, savaşmamak için kafirler, size karşı doğru dürüst tavu takındıklarından siz ne yapın? Semestaqamulekom, <gülüyor> size onlara karşı doğru dürüst olun, yamuk yapmayın onlara karşı. Bugün var, ben, görüyorsun adamları Avrupa'da, diyor ki, İngiltere'de, Amerika'da bankaları soymak. marketlerden hırsızlık yapmak caizdir diyor. Niye? Çünkü burada diyor kafir. Ama Allah sana diyor ki siz onlarla anlaşmalısınız. Sen oraya gitmişsin, anlaşma yapmışsın. Sana demiş ki buraya oturma izni veriyorum sana. Sen burada adam gibi yaşayacaksın, vatandaş gibi yaşayacaksan burada yaşayabilirsin. Giten birisi anlatıyor. Piyasada telezirim diye gezen, saçlarını uzatmış, tamam mı? Böyle namazda ellerini göğsüne bağlayan, amin diye bağıran, hıyar bir adam, konuşurken, işçileri hakkında konuşurken diyor ki, ya dedim ki diyor, falanca Yahudidir. Yani onun yanında çalışıyorsunuz. O size iş veriyor. Teksilci bunlar. Kumaş veriyor, iş veriyor. Onun malından çalabilirsiniz. Çünkü o Yahudi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Cehaleti. Çünkü diyor ki diyor, allah Teala Kur'an-ı Kendi ki onları nerede görseniz ne yapın? Öldürün. Sıkıştırın. Tamam mı? Öldürün. Yani işte musunuz cehaleti. Ve Selefi'yim diye sabı salıya geziyor. Ve maalesef insanlar da Gerçek olan, selefi olan bizim insanlar gördüğünde veya duyduğunda aman diyor dikkat et. Bunlar işte ihanet ederler. Yahudi olsun bilmem ne olsun. Malınlar göz dikerler. Tamam ama Allah falan duyuruyor ki size doğru dürüst davrandıkları sürece siz de onlara ne yapın? Anlaşmanıza itaat edecek. Anlaşmanı Hatta bazı devletlerde Mekke'den Medine'ye doğru hicret etmeye giden bazı sahabeler var. Yollarını şükürler yakalıyor bunları. Diyorlar ki size bir şartla Bize karşı olan olası bir savaşta bize karşı savaşmayacaklar. Kabul ediyorlar. Geliyorlar Medine'ye. Bedir savaşı olacak. Aleyhisselatü Vesselam ordusuna hazırlarken oradaki o 3-5 kişi Peygamber'in dediği ki bizim böyle bir anlaşmamız var. Diyor ki o zaman anlaşmanızı ne yapın? Buyurun. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El muslimune ala şurutihim. El muslimune ala şurutihim. Müslümanlar şartları üzerinedir arkadaşlar. Ben bir şeyi kabul ettim. Allah isyan olmayan bir şeyi kabul ettik. Karşındaki Ebu Cehil de olsa, karşındaki kafir de olsa, onu ne yapmak arkadaşlar? riayet etmek zorundasın. Ama adam elektrik kaçıracak ya, sistem kafir, devlet kafir, o zaman elektrik kaçırmak ya ya. diyor tamam Adam Ben tanıyorum, beş tane dairesi var İstanbul'da. hala adam sahte öğrenci paso geziyor İstanbul'da. <gülüyor> Gerçekten soruyorum bunu. Niye? Çünkü Allah korkusu yok. Allah'ın ihsan mertebesi olan, kulun insan mertebesine ulaşmanızı bu. Her şeyi yapar. Diyor ki, İnnallâhu yuhibbul muttakîn. Allah-u Teala takva sahiplerini muttakînler ne yapar? Sever. Bakın Allah sever. Sever. İnnallâhu yuhibbul tevvâbîne ve yuhibbul mutatahhirîn. Allah-u Teala çokça tevbe edenleri ne yapar? Sever. Bakın çokça tevvâb. Çokça tevbe eden demek. Yani kim çokça tövbe eder arkadaşlar? Çok, çok güneşler. Evet çok güneşler. Yani, güneşler tövbe eder. Güneşler tövbe eder. Hayatı nedir böyle? Evet. Bu da şu değil yani. Aynı o zaman nasıl Allah affediyor? O halde biz ne yapalım? Hiç değilim, hiç hiç Bu değildir. Tövbenin kabul olmasının şartları nedir arkadaşlar? Bir, ya bir, bir ihlaslı olmak. Yani seni o tövbeye iten şey Allah korkusu olmak. Bir. İki, ne? Yaptığından pişman olmak. Üç. Bir daha günahın, aşık. Pişman olmak dedik. Yaptığına bir daha geri dönmemek. Dört. O anda ondan el çekmek. Tamam mı? Beş. Vakti gelmeden önce tövbe etmek. Vakti gelmeden önce tövbe. Yani ölüm gelmeden gır <gülüyor> gır dedik. Yani Boğazını gıdıklamadan. Hani bazen duyuyorsunuz. Yakınınız şey, öldüğü zaman. Ya adamın bir ruhu orup diye çıkıyor, böyle bir gırlama geldi diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, yani o boğaz gırtlaktan, o gırgır sesi çıkmadan, boğaz hırtlamadan o ruh çıkarken, tövbe kapısı açık. Hmm. Güneş, ah, batıdan, demek, <gülüyor> ıı, doğudan batmadıkça, Batisso. batıdan dolmadıkça, ne olacak arkadaşlar? Tövbe kapısı açık olacak. Tövbe şartları bunlar. İhlaslı olacak. Pişman olacağız. Ele tek çekeceğiz. Dönmürmek üzere edeceğiz. Ve zamanı gelmedi. Tövbenin kapısı kapanmadan tövbe hı hı. edeceğiz. Tevvap demek çok tövbe eden demek. Allah onları çok seviyor. Ve yuhibbul mutatahhirin. Allah temizlenenleri sever. Allah diyor ki yani şirkten, küfürden tövbe edenler. İdattan tövbe edenler. İtikadi olarak. Mutatahhir ise hissi. Somut. İçeriden temizlenenler ne gibi üzerine sıçramıştır. Ne cahil. Onlardan temizlenip namaza hazır ol bekleyen, hazır ol güvenlerden. Allah Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Seviyor. Ve biz ne yapıyoruz? Abdest aldıktan sonra Allah mec'alni minet tewwabin, ec'alni minet <gülüyor> mutetahirin. Abdest alıyoruz. Biz de bizi te çok terbiyelenlerden et. Ve, ve temizlenmeden. Sağ tamam arkadaşlar. Çok önemli. De ki: "Oleyin kon tun tuthubun Allah fetteb'unni yuhibbukumullah." Ey Muhammed Bekir. Şayet Allah'ı seviyorsanız, Evet. Pala oyuncu beni sevindeniyor bakın. Alimler bu ayeti, kelimeyi sınav ayeti olarak isimlendiriyor. Bu ayet de sınav ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de isme ayeti nedir diye sorulduğunda ne diyeceksiniz? Ali İmran Suresi'nin 31. ayeti. O herkesin ezberli hafızası. Sen hep o güzel dinle. Halen usul Sınav. Ne sene varaksana Allah Teala bizi sınan ediyor. Eğer diyor ey insanlar Allahu Teala'yı sevdiğimizi iddia ediyorsanız bunu söylüyorsanız ne yapın? Fettebi'uni ve banawin la. Bana uyun ki ne olsun? Allah sizi sevsin. Sizin sınavınızı istiyoruz. Sizin sınavınızı Sizin imtihanınız ne arkadaşlar burada? Peygambere ittiba etmek. Her şeyde. Tevhidde, akidede, her şeyde tamam mı? Peygambere ittiba edip uymak. Alimler diyorlar ki önemli olan senin Allah'ı sevmen değil arkadaşlar. Önemli olan senin Allah'tan razı olman değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Allah'ın seni sevmesi. Allah'ın senden razı olsun. Ve kadar iddia et. Yani kendini kuruntularla uyut. Kalbini temizle. Allah seviyorum. Allah'tan razıyım. Elhamdülillah böyle sabah akşam şükret. Aa, bak ki Allah senden ne olmamış? Malzum. Razı olmamış. Allah seni sevmemiş. Allah sana tövbe etmemiş. O zaman ne olmaz arkadaşlar? Muvaffak olamaz. Hatta senesten naklediliyor. Diyor ki zannederdim ki diyor Zannederdim ki, önce kul Allah'ı sever, ondan sonra Allah ne yapar? Kul sever. Zannederdim ki, önce Allah razı olur, önce kul razı olur, sonra Allah ondan razı olur zannederdim. Zannederdim ki, önce kul tövbe eder, ondan sonra Allah onun o tövbesine eder ama diyor, ta ki allah Teala'nın diyor, radıyallahu anhum ve radu anhum, ayetini okuyuncaya kadar diyor, bunun böyle olmadığını anladım diyor bu ayeti okuyunca. Ayette ne diyor? radıyallahu anhum,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 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Bu topluluğu Allah sever. Onlar da Allah sever. Bakın dikkat edin ayetlerle. Önce Allah seviyor. Allah sevdikten sonra kul Allah'a ne alıyor? Seviyor. Önce Allah razı oluyor. Sonra Allah razı olur ve kul razı oluyor. Aynı şekilde bununla ilgili tövbe değildi ayet bu şekilde. Allah onlara ne yapmıştır? Tövbe etmiştir ki onlar da Allah'a tövbe etsin. Yani bir insan eğer Allah seviyorsa hakiki manada Hakiki manada tövbe ediyorsa bilsin ki Allah sana onu ne yapmış arkadaşlar? Sevmiş, razı olmuş, tövbeliş. Bilsin ki deminden bahsettiğimiz gibi gaflet içinde yaşıyor umursamadan. Kafasını yaksa koyar koymaz mışıl, mışıl uyuyor. Sabah ezanlar bangır bangır vardır zaman kalkıp uyanmıyor. Tamam mı? Yani demek ki Allah sana onu ne yapmamış bu manada? Sen demiş ki Allah da o kula yani okul. Ne alamıyor? Allah'ı sevemiyor. Allah onlara razı olmamış ki Allah barada onlara razı olmamış ki okul Allah'tan ne olamıyor, Razı olamıyor. Allah ona tevbe etmemiş ki okul Allah'a tevbe etmeye muvaffak olamıyor. Hep günah, hep güzel içinden çıkamıyor. Hep tevbe Hı. edemiyor. Bunlar hepsi insanın mahrum olduğunu gösterir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerek. Eee son ayetimize geliyoruz. Diyor ki ve kavluhu ve huvel gafurü'l vedud. Allah Teala ne diyor arkadaşlar? Gafur ne demek? Gafur kinahları örten, başlayan. Allah sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Günahları örtmesi, başlaması. Deki el vedud. Ne diyor arkadaşlar vedud? Vedud seven ve sevilen. Seven ve Sevilen. Sevilen demek ne demek? İki manaya gelir. hem seviyor hem de seviyor. Hubbun yani sevmenin mertebeleri var arkadaşlar. Diyor ki en üstü hangisi? Allahu halil. Kulle, halil. Allah Teala'nın ne yapması? Halil edinmesi kendisine. Yani dosttan daha da öte, belki Türkçe yetmez ona dost manasında yani. Dosttan daha, sevmekten sevgiliden daha yüksek bir makam olur. Sevgiliden, tabii sevgililerken azıcık kız gelmesin herhalde. Sevgililerin yani insanın, bir insanın yapması? Sevmesi. Erkek de olabilir bu. Yani o manada sevmesi. Buna ne diyor? Habib deniyor buna. Bundan bir üç mertebe arkadaşlar. Halil. Allah-u Teala Allah beşerden iki kişiyi ne yapmış arkadaşlar? Halledin. Halil edilmiş. Beşerden. Allah-u Teala Allah iki kişiyi halil edilmiş. Kim onlar? Halledin. İbrahim aleyhisselam ve peygamber aleyhisselam. Peygamberimiz diyor, şayet diyor, ashabımdan diyor, aranızdan halil edinseydim, çok sevgili birisini kendime, çok sevgili alsaydım, onu sesledim, kimi seçerdim? Ebu Bekir. Ama niye seçmedim diyor, çünkü Allah beni kendi halildi. Yani halillik makamını benim dolu diyor. Allah beni ona halil olarak, çok sevdiği olarak e, seçti. Onun için benim o mertebe, o makam dolu, ben ne yapamıyorum, Ebu Vekir'i seçemiyorum diyor. O zaman Allah Teala'nın yeryüzünü seçtiği iki tane kareli var. Onun için hatta hani bize vahhabi diyen bir bize Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a karşı saygısız davrandığımızı iddia eden o insanlar, insanlara verilecek cevaplıktan bir tanesi şudur. Alimlerimiz diyor ki, hani tasavvuşlar, sofiler peygamber hakkında Habibullah, işte, Diye ihtap ederken Allah'ın habibi, sevgilisi diye hitap ederken Bavlanlar diyor ki habib kelimesi peygamber hakkında nedir arkadaşlar? Düşük kalır. Düşük kalır. Çünkü peygamberin vasfı sıfatı nedir arkadaşlar? Haleedim. Halildir. Haleedim. Çünkü Halilullah, Allah'ın halili, sevgilisi en sevgilisi. Ama gelin görün ki şeytan onlara öyle güvenmiş ki kaldıp hala bize de yapmaz Allah istahmet meseler peygamberi Aleyhisselatüsselam'ı sevmemekle onun kadrini, kıymetini değerini. Hı -hı. Bilmemekle. Halbuki onlar bilmiyorlar. İşte vud da sevmekten bir üst. Kulleden bir alt olan bir derecedir. Bunun dışında bazı tasavvufçuların hatta bazı olanların dışında olan insanların kullandığı bazı ifadeler var. Bunları kullanmak da doğru değil. Ne gibi mesela arkadaşlar? Aşk, Aşk gibi. Aşk. Bu da bir Allah aşıkı. Allah'a aşık olmuş insanlar. Şimdi diyorlar ki aşk e, yani mana itibariyle Şehfet. uzun olmayan, çehvet ifade eden ve se senenin sevilene galip geldiği, saldırdığı, üstüne çıktığı şeyler ifade eder diyorlar. Aşk bu yüzden diyorlar, aşk kelimesinin Allah hakkında kullanılmasına olması değildir arkadaşlar? Taiz ya, ya, ya. değildir. Yani kul Allah'a namaz alamaz? Aşık olamaz. Ama bugün işte görüyorsunuz Türkiye'de, ilahilerde, radyolarda, şunlarda, bunlarda, zikir halkalarında, bilat zikir halkalarında ne yapmaklar? Yani aşkla ilgili kaza gelip tıplayıp cezide gelmektiler. Ee, son söyleyeceğimiz bunlar. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısaca bugün meşiyet, irade, hub ve ve vedud olma allah Teala'nın sıfatlarını aldık. Bunlar da bir yere mahvedin. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ve bârek <Sessizlik> ve ala ve sahbihi ve teslimen mezîdâ. Allah tövbe يسمى. يعني توبة يقبل المسية. الله يسمى توبة. الله يعني الله الله توبة تر مثل الله توبة. يعني كولون توبته. كاموله. كول توبة يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. يعني. Jak tam nie ma, to tam nie lubi jak nie może. Jak tam nie jestem, no nic, jestem złożony w nim. O, bo tak jest i nie, i ten aktorizm ma pewnie nic i nie, i to jest tak,